Hemen, bak cinsi hod, gülent tervaz. Tebuter var, tebuter, baz, baz. Türkçesi şu. kuş, kendi cinsiyle beraber Güvercin güvercin de, Şahin şahin de. Gümüşhane mi? yazdı ama biliyor abi. Evi tokatlık fakat farkında geliyor. Evet. Devam. Haydi oğlu Abdülkadir Balıkçı. Aslında Karanbaşı'yı üstündüğüm. Fakat Galatasaray Üniversitesi bir danı 42 mevzu. Evet. Mısım Üniversitesi bir danı New York formundan bir kontekli elektrik bastırıyor. Allah'a emanet olun. Pahşı Karanalı, Haliloğlu. Adana, Adana'da yavru da Allah'a Hahahaha İzlediğiniz için teşekkür ederim. Orada Gavur Dağlılar diyelim yok. evet. Tamam. Çevremenin ismini değiştirdim. Şu anda oradan nasıl yapıyorum. Ama seni çok sevdim. Bu <Gülüyor> dağlarda seninle lazım. Geldiği zaman haberini yani. alır o zaman. <Gülüyor> Asken Akıncı babanın ismi bayağı. Gökçeler Örütme İstanbul 90-90 Nisan'da da İstanbul Örütü, Laman Örütü, Laman Örütü'nde mezun oluyor. senedir burdayım. Staten Üniversitesi, New York'ta, Sırakür'da, Ormanca'nın ekranı üstünde, bir ders al. Hoş geldiniz. Merhaba. İsmim Abdullah Selam Konuç. Eee izni şeyileyim. Bunun size hayrettim. Eee yılında Anadolu Üniversitesi Fizik bölümünü bitirdim. Daha sonra iyi day kadar Türkiye'de Müslüman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra eee minnetim bursunu kazanarak eee ilk önce UNAM Meksika Üniversitesi'ne üniversiteye e, İngilizce kurs almak için geldim. Orada 3 ay e, kurs aldıktan sonra Üniversite e, İngilizce Urbana Şampiyonu'ya transfer oldum. Hala orada kurs alıyorum. Evet. Evet. Sağolun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Saim Mehmetoğlu, Nevşehir'deyim. 1988'in sonlarında Teknik Üniversite makine Fadilitesi'nden RPA intro'ya POSAK olarak geldim. İki sene kadar RPA'ya kaldım. Son, son beş sene genel hali ekliği Nisrojen Development Center vardı bizim o tarafta. Orada mühendisi olarak, araştırmacı olarak çalışıyorum. Evliyim, üç çocuğum var. İnşallah bu Eylül ayında Teknik Üniversite uçak Fadilitesi'ne Öğretim Üniversitesi olarak geri dönüyordum. Mustafa Ali Ziyaçtırma yine sunduyum. Elektrik mühendisliğinde master yaptım. Üniversitesi Selam Aleyküm. Selam Aleyküm. Saimoğlu Bilal Dinç. Türkiye'de Kartalıncalı İmam Hatip Lisesi'nde Orta Üçüncüsü'ne gidiyorum. Gideceğim. İstanbulluyum. Şu anda burada Tatiht'e buluyorum. Ee, Osmanlı oğlan Mehmet Ali Aslan, İstanbul doğumluyum, Aslan Çankızlıyım. Tekrar 91 bütün makine mezunuyum, şu anda Asya'yla doktora yapıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm, <gülüyor> ismim Hacı Ali Mantar, Topat babamın ismi Hasan. Ee, 1993 İstanbul Tepik Üniversitesi Üniversitesi'ye de mühendisliği bölümü yazılıyım, şu anda Üniversite üniversitehu billahi et urbana şampiyelinde İngilizce kursu Selamünaleyküm. Selamun Murat oğlu Mehmet Yavuz, İspartalıyım. Murat oğlu Mehmet Yavuz, İspartalıyım. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakultesi, Orman Üniversitesi olarak mezun oldum. Buraya dört aydın kuradayım. So... Üniversitesi, <gülüyor> <gülüyor> Respeci ile Halit'in adımlar, bir henüz herhalde üniversiten hazırlamadığım bir çanak olurdum lütfen. İslamu Osmanoğlu, Ömer İltiyarı, İki petrol mühendisliği yazıyorum. Ee, halin arkaya da uygun olamakına doktora yapıyorum, evli öğün çocuk babasıyım. Petrol mühendisliği? Mühendislik, Petrol mühendisliği yani. mühendisliği. Şimdi yaptı? Uygulama almak Evet. Petrol de devam O zaman Hı. bu dalda çoğu vardı, bunu tercih etmiş olduk. Öncelikle burada... orada bir şey yapmak için uzun gittikten sonra? Petrol de. Yapılabilir. Geç oldu. Geç Konya doğanı sattı. Selamünaleyküm. Evet, Aleykümselam. Merhum, Ali Kemal Savaşlı oğlu. Ali Kemal oğlu, Salih Savaşlı. Eskişehir doğumluyum, Mamure köyünden. 1976, Gars Mühendislik makine bölümünde yazılıyım. 85 senesinden biri Amerika'da bulunuyorum. Sevgili iki çocukluyum. Hala hazırda New York City, Jansıkla Türk'te 5 seneden beri çalışmaktayım. Evet, Selamünaleyküm. Ben aynı zamanda Mehmetoğlu Halit Cenatan eee aslında astensio astin 13. sınıf öğrencisiyim. Lokasyon seçme sürecinde eee Galatasaray video kadar ders arşınla yönelik olarak çalıştım. Eee 89 ve 92 dersinde Boğaziçi Üniversitesi'nde master yaptım. şu anda doktora almaya gidiyorum. Maliye alanında bizimle elde edilmiş sonuç. Evet. Öncelikle ne oldu hocam? Selam. Naim oldum Mehmet Aydın Öztüke. Ee, Konya Karasınar'dayım ben. Karasınar'ıyım ben de. Ee, 1986 yılında Şükrü, 86 yılında Şükrü Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, daha sonra master yaptım. El Işık Yoldarı ve Amerikadayım. Ee, Ohio Şükrü Üniversitesi'nde. Doktorek, Deryat Mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Selamun. Evet. Aleyküm. Koç. Ee, Ali Doğru Koç. Kütah edeyim. 1991 senesinde, e, Makine bölümünden mezun oldum. Şu anda Aleyküm, e, Olymuz Babaylı'da, Babay Üstüket Üniversitesi'ne maske yapılıyor. Selamun Aleyküm. Mustafaoğlu no. kayın, hocamın e, Türkiye'nin en doğusundan gelip de kuzey ziyaret edemediği edemediği yerlerden orada doğmuşum. Yani anne, ban, ban, Çok gördüm. Öyle mi? Bakı bana bana bir de hava gitsin. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bu evet, o zaman gidemedim ama püle, nereden bizim diye evet, gidemedim. Vatasa askeri kestim. tutakta hamurda dağlarda silah taşıdım. Hem polisi askeri yaptım. O o zaman... <gülüyor> <gülüyor> Biz aslen dedem İsmail Efendi, baktın e, terbiyeci ker. E, namiyetinden kazandım. E, babası bir kafa. Ben rahatsız yüksek mühendisiyim. E, 87 yılda mezun olduğunuz için üniversitesinden. E, burada doktora High Üniversitesi'nde e, plan plan de yapıyorum. E, Moleküler genelde çok istiyorum. E, diyeceklerim için işte selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Osman, Ömer'in Ne oldu? Ne oldu? Ne benim adım Osman Zahili. Babamın o kızı Ömer'lesi, Oh, birden. Doğru. Birinci, ikinci, üçüncü. Hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü. Aha, ben bir Hocam Ahmet Çankırlı. 1993, Gazi statüsüyü. Şu anda neler yapıyor? Ya da üniversitesinde ya da bir sunum yapıyor. Sunumun. oğlu Ahmet Narbaşı. Kadımanarası. 1988 yılında iki makna fakültesinden mezun oldum. Hemen arkasından memleket makamını bursuyla tamamladım. Şu anda bir üniversitesinde doktora yapıyorum. İnşallah önümüzdeki sınav Gidinmeyi ümit ediyorum Evliyemelik çocuğum var Anlaşmıyor mu? Uzun Uzun mu? Evet. Kadınlar Çocuğum var Hastanlar sünniği ee, Hazırlayıcılar koşullarında çalışıyorum. Buraya master eğitimi için geldim. Bir ay bitirdim Allah aşkına elimize dönecek Türkiye. Allah Allah kadiriz. Allah Allah kadiriz. Selamünaleyküm. Merhaba. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, pek de rahat değilmiş hocam bu. <gülüyor> ya, Allah yani, güzel bir çiftlik falan. Selamünaleyküm benim adım Cuma oldu Murat Köse. Gelen Samsunluyum, Ailem Amasya Üniversitesi'nde oturuyor. 92 kimya mühendisliği mezunuyum. Şu anda üniversite Rochester'de. Hapseye New York'ta doktora yapıyorum konum elektronik malzeme. Evde sayılırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah dua ederseniz olacak. <gülüyor> <gülüyor> sayılması bayraması yok. Yürüyip <gülüyor> <gibi> olmada sayılmaz. Yine <gülüyor> çağıracaksın düğün yemeğini yiyeceğiz dua edeceğiz. <gülüyor> Hocam burada düğün olmasını düşünüyordum ama olmadı. Burada. Burada, Burada düşünüyordum ben. Olmadı, Olmadı yani. Yani biz verdikten sonra mı olacak? Bu arada yapılır biz. <gülüyor> İş bana karşı <kalsın>, çoktan yapmıştım. Geldik <gülüyor> artık. İnşallah yardımcı olacağız. Ne oldu? Evet. Yas yana kadar var. Olur. Bak. О, это Я, え、覚えてるのよ。この。このはするの。で、ちゃんと。ちゃんと。え、ちゃん。で、目に目線が結構。あ、し。<laughs> tamam bu konu hakkında konuşsak sabah kadar sürel. kadar. Gayet iyi. kadar vazgeçeriz. Son else süreceksiniz, sürecekten sağ parmağınızda alacaksınız eğer öyle yaparsanız parmağınızda arkadaşlarınızın olduğu sert, ha? Ben de çare ediyorum. Pekala, tamam, Sağ baş başarışı, işaret parçayı alır, kaşlar da çörermiş. Almalar çörermiş. Menini de öğrendim bunu. Yaşlı bir zatın ziyaretine gitmiştik. Orada Genel cizmeti, su, su zorluğunda. Ama çok müddeteyim bir insan. da kızıyor. Aşıkçadan söyleyeneceğiz. Bunu çok görmedikler. Çok görmedikler. Konuşuyor. Yani askerlikten gelmeyeceğiz artık Tüm tüm ülkede eğitim aşağıya, koku ikram etti, ben de Sayın Bündoğlu'nda <gülüyor> sağlık, kıymetli ya, Sayın Bündoğlu'nda Ben gene sonu uzat Yani e, sonra dedi ki, sağ daha iyi değil, yok dedi Peygamber Efendimiz son alırdı, sağ inaret, sonra bir ikram <gülüyor> Sonra da, o şarjda bunu öğrendikten sonra, Hocamızın da öyle buyurduğunu öğrendik hocamız. İstanbul'da öğrendik. Tabii biz Ankara'da hocamız yaparken hocamızın yanında çöktür olmadık. Onun bir şeyinden çöktürler. Neye Ne zaman ben artık İstanbul'da geleyim, baba eser, prodüçör oldu öyle Ne zaman prodüçör oldu? Kaç sene vardı? Yavrum, Canlı, canlı, canlı, canlı. Yasayı kılıp kılsak mı? Yasayı kılıp <gülüyor> kılsak şimdi kılacağız, yasayı cehale... Yok, şey, yani ölçmek için şey yap. Yani, bakalım aşk ve şevki, muhabbeti, muhabbeti, iyi, gösterge, en üst <gülüyor> derecedir maşallah, kadar bir gün müdürler? Sabaha kadar ama sabah için, Ver, işte, <gülüyor> bu <kadar gülüyor> Çünkü, <gülüyor> biz bunlara nasıl soracağız Sonra sabahleyin Elüstü ki beklenince ya Allah ya ruh ya rahman ya rahim ya meni ya üstü ki acerab ya meni ya himmi ya cimmi ya defari ya tekerbiye ya kahri ya varik ya musabbi ya kafari ya taamri ya defari ya zatari ya hedin ya kafudu ya varik ya kafudu ya raafiyi ya inti ya meni ya cemii ya basib ya kemi ya kimi ya kafiri ya kelim ya ozi. Yâ hafûl m'yaşşûl m'ya'lîh, yâ kerîh, yâ hafûl m'k'hiyyâ, yâ hasîm m'r-benîh. Yâ kerîh, yâ râfîh, yâ müjif. Yâ vâsehû, yâ hakim, yâ vedûh, yâ medîh, yâ vânih, yâ şefîh, yâ hakîh, yâ refîh, yâ ya Validu, Ya Mâciz, Ya Vâhidu, Ya Ahadu, Ya Sabed, Ya Kâdiri, Ya Muttediri, Ya Muttediri, Ya Muttediri, Ya Mutsiri, Ya ya, ya Zahir, Ya Basidu, Ya Vâli, Ya Muta'ali, Ya Demi, Ya denli, Ya Min'in, Ya Muntesunu, Ya Akulu, Ya Rauh, Ya Mâlik, Ya Mûfiyat, Ya Rab, Ya Mûfiyat, Ya Ya Canîr, Ya Mûfiyat, Ya Ya Mûfiyat, Ya Mûfiyat, Ya Mûfiyat, Ya Ya Mûfiyat, Ya Mûfiy ya Rabbi ya Mecid ya Senbol ya Ta'ala kiyacana dimle cemal ve cemalini zade. Ammo bu medet amdir ve yeniden tedarike ihtiyacımız olduğudan komando eğitim merkezine faydık gibi yarar bir bir bu ayın namazı var annana. Ve na'udü bike'l şerri külli harru'l harru'u fa'l'amna. Allah'a rica selam ederim ki bu dualar kabul Allah'ın medetlerine maalifet ekleyin, muhabbeti görelim, maalifet ekleyin. Allah'ın da sözü birey dinâveri, inna alâ bir <Gülüyor> kere, bir <Gülüyor> kere'nin ifade Yani Ve ecimle'nin dünya râdâ bir <Gülüyor> tatir. Kur'an râbbînâ râbbînâ râbbînî sessâ, ammâ yâsukûn, ve selâmü mâhînâ râbbînâ râbbînâ râbbînâ râbbînâ Şimdi birkaç kelime söylemek istiyorum. Bu Zikir tabii kat erbabının yaptığı kemeti çıkartıp ücret şey değildi. Zikir Kur'an dilinde anlamı emir. Peygamber Efendimiz çok zikrederdi. derdi. Sahabe bir anda çok zikrederdi. derdi. Ebû Hüreyra radıyallahu anh 2000 Büyümlü bir ipi var. 2000 düğümü var. Onları çekmeden gece de yapmazdı. Demek ki, gece çekiliyorsa 2000 olarak, tikar tikar tikar tikar 2000 düğüm. Yani, ispi talep edip vermişler, bir düğümle yapmış ve öyle, öyle çekmiş. Kimisi çakı aracı kullanırdı. Kimisi forma şeklinde kullanırdı. Kimisi ipik düğümü yaparak böyle olarak kullanırdı ama zeki çok yaparlardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki: "Ya Rabbi, günahen amelin, zikranı, tesirati." Yani iman ederken zikir çok yap. Allah'ı çok sevdiği için zikret. "Bismillahirrahmanirrahim" derken de hep o Türkçenin Allah'ı çok sevdiği için bela kulaştırıyoruz. Zikir, tarikat erbabına mahsus şiirlerin, müridlerin çıkarttığı bir ibadet değildir. Zikir Müslümanların genel bir özelliğidir. Saadet Kiramın yaptığı düşebilir, Pegahdarabemizin yaptığı düşebilir. Evriyalla, Ulema ul Amidi, Mescid-i Vassalının yaptığı düşebilir. Pegahdarabemimiz diyor ki, insanın üç tane kalesi vardır. Kale düşmandan sığındır, korundur. Üç tane kalesi vardır. Bir, Mescitler kaledir. Mescid-i şeytanın şerinden, düşmanın şerinden korundur. İki, Kur'an-ı Kerim kaledir. Kur'an-ı Kerim'e sarılan, yapışan, okuyan, kurtulur. Üç, zikrullah kaledir. Zikrullah'a sarılan, kurtulur. Mescidi her yere taşıyamayız. Yani her olduğumuz yer mescid olmayabilir. Demek ki mescide sığınma iddianı sınırlıdır. Kur'an-ı Kerim'i herkes bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'i herkes ezberleyeniyor. Ama ezberlemeye çalışmalı, çok uzunmaya çalışmalı. Fakat zikrullah, her Müslümanın sığınabileceği bir kaledir. Onun için siz yavancı bir diyardasınız. İnsanın beş tane düşmanı var diyor Peygamber Efendimiz. Bir, müminün ve sudur. Kendisine haset eder diyor. Mümin ama haset ediyor, düşmanıdır. Aleyhinde çalışıyor. Ne yapalım Allah istersen. İki, mülâfı kur yukkidu bu. İçi kâti, Dişi göstermelik Müslüman münafık vardır. Efendim bayrak der, ezan der, şunu der, bunu der ama İslam'ın düşmanıdır. Münafık daha tehlikelidir. Çünkü edebiyatçı diyor ki, pilavın içindeki siyah taştan korkma. Beyaz taştan korkma. Siyah taşı ayıklarsın ama beyaz taşı çiğnediğin zaman dişleri mahvoldu. Münafık pilavın içindeki beyaz taştı biliyor. Senden farklı değildir, diş görmüş ama milan da değil. Direş dediği için o senedir. Efendim, lazım, münafığı anlamak lazım. Münafının alameti üçtür. İzav-ı ade, akrebe. Val ettiği zaman, vaadini tutmaz, yerine getirmez. İzahattesi, tezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Sözü tutarlı değildir, sözü sözüne uygun. Veiz köymenin bir bölümüne sadık değildir. Veiz'e tümüne hâle, kendisine güvenildiği zaman heyanet edirir. Yani yönet, yani ahlakı bozul. Müslümanın duyu böyle değildir. Bir ahlutlardan da sakınmak lazım. Müminin hasedinden de sakınmak lazım. İki düşman bunlar. Ve üçüncü sürü ve nefsün yünazi olur. İnsan nefsi vardır içinde, o da düşmandır. O da insanı boyuna çekiştirir. Ünaha çekiştir, keyfine, zevkine, eğlenceye çekiştir, hadi gel, şunu yap, e, yapmamam lazım, vakti yapmamak lazım de, nefsi der yap şunu. canım çok istiyor demek. Yani canın çok istiyor demek, nefsim istiyor demek, içkiyi o içecek, zinayı o yaptır, kumara o oynatır, eğlence de peşinde o koşuşturur, yani kötülükleri yaptırır, rastlığı yaptıran içindeki istekli nefesdir, o da düşmandır. Onun için Peygamber Efendimiz duyuruyor ki, en büyük düşmanın şu iki omuzun arasındaki nefsindir. Başkasını arama yüksel olarak. Sana en büyük düşman senin içindeki nefsindir. Çünkü aldattın. Çünkü seni Allah'ın sevmediği şey yapmaya götürür. Dördün yükü ve şeytanın yurtdık yolu. Şeytan da bir düşmandır. İnsanı saptırır, vesvese verir. Aklına yanlış fikirler çıkar. Dininden ayırmaya çalışır, ibadeti yaptırmamaya çalışır. Günahları işletmeye çalışır. Şeytanın Çalışma Sistemi şöyledir. Bu dördüncüsü, beşincisi de şiddir. Kâfirin yutlatili bu. Kâfirin de işte sırf, işte Efendim Rus görüyoruz, İşte Bulgaz nasıl şey yapıyor, bu beşmiş normal. Şimdi şeytanın çalışma sistemi şöyledir. Şeytan, bir insana zorundan dolayı Gülen'ı emreder veya bir zelale veya bir farzı yapmamayı söylerler. Mesela diyelim ki namazları alalım konu olarak namazsız. Şeytan der ki namaz kılmıyor. İçeride şey, bütün bozulacaklar. Şimdi afes almak zor der. Nerede bulacaksınız büyüyle? Evet namaz kılacaksan etraftakiler bakacaklar. Amerikanlar ayıp diyecekler. Bilmem ne derdiler. Yani namazı kıldırmamak için. Sen ki vallahi ne olursa olsun ben de namazı kılacağım. Allah'ın emri bu. Ben bunu kılacağım, Amerikalık kılsa da kılacağım, bütün bozulsa da kılacağım. Evet, Bunlar olsa da kılacağım, kolay olmaz. Yer yani bulamasam da kılacağım, çimenin üstünde, toprağın üstünde kılacağım. Aaa, baktı orada şerri yaptıramıyorsa, yani namaz kılmayı şey. Birinci metodun, doğrudan doğruya iyiliği engelleme, şerri yaptırmaktır. Engelleyemedi şimdi namaz kılmayı. Ne yapar bu sefer? İkinci hilesi şeylerin rehirdir. Der ki şimdi kılın, tamam sen kahramanmışsın, maşallah ne kadar kuvvetliymişsin sen ya, iyi Müslümanmışsın, tamam kılın da şu işini bitirip böyle yap. Şurayı bitir bitiriver, şunu ver, şu gazeteyi okuyun ver, şu program bitiversin. Böyle bir bahane koyar oraya, şu işi yaptı öyle, arkadaşın ziyaret et, et de öyle, beş saat vakit var, Tamam kaçmaz, merak etme bilmem ne falan, delir Tehirli ettirdikten sonra da o arada unuturur. Sakine bakarsın, sakine... Tüm eyvah! İşte akşam olmuş. İki yere baktık, kaçmış. Ya, işte delil ettirdi. Kılarsın dedi. İşte evde kılarsın dedi. Yolda trafik sıkıştı. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte Kılamadın, gördün mü bak? Seyretten sonra yaptırmamayı sağladı. Sana gene zararı sordu. İkinci şey, tehlil. Hilesi. Üçüncü hilesi. Yok, ben tehir etmem, ben bu namazda Allah'ın emri olduğu için kılacağım, tehir de etmem. Burada kılacağım, şimdi vakit oldu, şurada kılacağım. Dediği zaman da der ki, aferin ya, tamam, çap çabuk kıl da hadi gideceksin, bir yere git. Aceleye gitme, yani kalitesiz yapın, hatta küldür kıldırma. Üçüncü hilesi budur, yok, ben öyle aceleye de gelemedim. Ben Allah bunu usulüyle bu uygun, tadil, erken gibi kılın demiş, <gülüyor> öyle kalacak. Ayetlerin yurt tutmadan, tesbirleri atlamadan. Şediye böyle adam tüp tüp tüp tüp diyor, kalkıyor. Ne dedi? Tüp tüp tüp dedi. Hüvanadan çıkıyor, Kulanda'ya tüp tüp, tüp tüp tüp tüp bitiriyor. Lak lak lak lak lak şey de, tak, lak lak, rükü şeyde taklar, onlar rükü şeyde sancıya selam yapıyor. Evet. Ne yaptın? Namaz kılmadın dedi. Bizi bir takım hareketler yapmıştık. Böyle yapmak da öyle değil. Tamam. Ben böyle aceleye getirmeyeceğim. Acele de şeytanlardır. Yani acele yaptırmak da şeytanlardır. Acele tümüne şeytan ve seynir bilavlanır. Ölçerek, ölçüde hareket etmek rahmanidir. Acele şeytaniyedir. Tamam. Ben kutbunla ömür kılacağım. Ha. Aferin. Şimdi maşallah iyi bir müslüman mısın kardeşim? Tamam, çık şu ortaya. Sen seni gör, görüleceğim diye. İyi güzel namaz kıl, herkül görürsün, herkes beğensin. Tamam, namaz böyle kılabilirsin. <gülüyor> örnek Müslüman olarak çık şöyle, herkesin namaz kılmasını bilmiyor. Ona da yaptırmak istiyor, iyi ay yaptırmak istiyor, gösteriş yaptırmak istiyor. Yani, ben, ben namaz işte böyle bitmiş böyle yapar. Tamam, bizim gibisi. Bir insanın efendim, gösteriş yapması, gösteriş, iyi Arapça aynı mala bir de şöyle, aynı malaya, bu da bilgiyle sizde, serterse video operaya gösterişe bile aldırmak, başkasının beğenmesi veya beğenmemesi mühim değil. Beğenmeyen hızını vermesin, Önemli bir daha fazla yapsın. Sen bu işi yapacağım, tamam. O zaman der ki, sen maşallah bu manevi halleri bilen bir kimseymişsin. Aferin bu işleri anlıyorsun, dünyadan da kaçırılmasını biliyorsun, tamam. Sen bu işi izli yap, evinde hiç kimse görmesin. Sesi sedasını gel. hiç biya olmasın, hiç gösteriş olmasın. O zaman ne yapabiliriz diyor, seni cemiyetten koparmak diyecek. istiyor, ben diyeceksin cahit. Bunun cemaat ben camide kalacağım bunun. gösteriş bahis konusu değil. Ben burada cemaat takıldığım zaman sevabı çok olacaktım. Mesela sarf evlerine gidecekti, cevabı kaçırmayın, sevabı çok dedik, İşte. Herkesi beraber kılacağım, tamam. O da bir şey. Böyle kademe kademe kademe kademe bir de bir yerde bir şey yapmak ister, bir günaha bulaştırmak ister şeytan. Şeytanın nefisten farkı nedir? Şeytanın nefisten farkı oyundan oyuna geçmesidir. Onu oradan tutturamasa başka taraftan, buradan tutturamazsa öbür taraftan, oradan tutturamazsa öbür taraftan, maksadı sana günah işletmektir seni Allah'ın sevmediği bir duruma düşürmektir. Bunu sağlamak olduktan sonra bu savullu duruma düşürmek, o bırakmak, nerede olursa onu yapar. hiç doğru işte olsun, yani mühim Yeter ki Allah'a asi hale getirsin Ademoğlunu, intikamını alsın. Onun için her zaman uyanık olmak lazım. Allah buyuruyor ki, ''Şeytan sınır mı?'' Bahşikâh bir düşmanınız mı? Hadumlu Mubim aşağı etken böyle geçiyor. Siz de onun düşmanı benleyin. Yani sizin görünmez bir düşmanınız olduğunu bilin. İçinizde dışınızda, çevrenizde dolaştığını ve sizin aklınıza vesvese vererek sizi katırmaya çalıştığını düşünün. Bir namazdır. Bunun namazının dışında başka oyunları da vardır. Şetam e, insanı böyle aldatıyor. Nefis ne yapar? Nefis bir şeye takar, illa onu ister. Durdurur, durdurur onu ister. Durdurur, durdurur onu ister. <gülüyor> Bu görünmez bir düşmanın olduğunu bilin. İçinizde dışında, çevrenizde dolaştığını ve sizin aklınıza vesvese vererek sizi katılmaya çalıştığını düşünün. Bir <gülüyor> namazdır. Bunun namazın dışında başka oyunları da var. Şeytan e, insanı böyle anlatır. Nefis ne yapan? Nefis bir şeye takar, illa onu ister. Durdurur, durdurur onu ister. Durdurur, durdurur onu ister. Canımın kolayına başlıyor. Yahu ders çalış. Yarın ya bir tane geçiyorsun. Çok anam baban senin başarını bekliyor. İşte bu şey. Canımın kolayına başlıyor. Yahu ders çalış. Canımın kolayına başlıyor. Yahu ders çalış. Canımın kolayına başlıyor. Arkadaşlar öyle. Ben de öyleyim. Birazcık öyleyim değil. Yani aynı şeyleri ısrar eder nefis, bozuk ilaç gibi aynı şeyi yaptırmak istedir. Ben uçuk diyorum da, siz anlayın, kutu olamaz bu, kumar olur, başka şey olur, başka şey olur, aynı şeyi iyi değiştirebilir. Yani zihninden devletmeyi istersin, yaptırmaya çalışın. Devletmek istersin, yaptırmaya çalışın. Aynı şeyde ısrar ediyorsun, nefisten Oyundan Oyunlar öyle geçiyorsa şeytan. Şeytan kıvraktır, ustadır, kaldırmakta mahittir, bir taraftan kaldıramazsa ısrar etmez, Başka tarafa diyoruz. Âdem atamızı nasıl kandırmış Şimdi cennetten? Allah-u Teala buyurmuş ki, Ya Adem cennete ve zevkler cennete, Ey Adem sen ve eşin hava cennete, o isker alın buyurun, oturun, kalın. Vekülü ve şirem. Yiyin için. Veya taklama. Tazi işleyecek. Küleş robideyse de, e, arada şey başka e, Şu ağaca Her şey yapın, Kedide yaşay, sebreli. işe gelin. Şu ağaca yakılır. Bize olur. Şu ağaca yakılır. Yasak ağaca yaklaşmaz. Cennette her şey yem, içme, evi yine zedeler, ismarı o ağaca Şeytan ne yaptı? Şimdi ne yaptığını anlatıyor. Tabi, o ağaç nedir? Bunlar hepsi ayrı mesele. Ama biz tam ayetlerin uzayında göre şey yapıyoruz. Şeytan geldi, dedi ki, ''Ben edemiz müktürüm, alâ, şirge ve dil bir ve müdün gayetler.'' ''Ya adem, gene bir sevdim mi?'' ''Sevedi mi? sevdim, güzel.'' ''Tamam.'' Sen bu cennette ebedi kalmak ister misin? Hiç, efendim, elinden kaç millet bir güzel makama uğraşmak, bir büyük efendim, mülk ve saltane sahip olmak ister misin? E i̇ster, cennette kalmak ister, tamam. O zaman macun meyvesinden yiyeceksin. Bunu yediğin zaman, efendim, ebediyete erişirsin. Ani değil olursun, kurttur, et kalarsın ve doğrusu şeyde de geçer. Değil? Bu da Adam atamızda ne kalmak aşkına öyle olacak diye öbür o ağaçtan yedi yediler övündü. Allah merhaba dedi ki, ey Adam oğlu, ey Adam, ben sana o ağaçe koşma demedim mi? Ve şeytan sizi aşıker hissoldu diye demedim mi? Siz şeytan sizi sıklarıp dedin diye buyurdu. Sen bunların hepsini Derin manalarım vardır da biz orayı bırakalım. Yani insana sureti haktan gelip öyle göstererek yani işledi. Adem masum olarak kandı o şeye. Yani Adem atamız aleyhisselam Cennete ebedi kalacağım diye şeytanın o vesvesesine kandı. Ana sözü dinlemedi. Allah'ın Allah emniği oraya ne yakışmamaktı. Ne kaçmayacaktı onu dinlemedi. Topal sonra aman terör müziyetleri onu cennetten çıkarttı. Hava adımızı diyerim yeri yere, dünyaya indirdi. Yani böyle oldu bu işler. Yani buradan bizim çıkartacağımız ders, şeytan insana aklının paralelinde gelir. Yanına yanaşıp paralel giderek aldatır. Karşına çıkarak yapmadığı zaman. Ama sonra da ille bir aldatma yapmak ister. Bunun karşısında çare nedir? Şeytanın oyununa karşı çare, Allah'ın dinini iyi bilmek, Hiçbir bahane ile, hiçbir vesveseyle onun çiğini verir. Şeytan âlimi aldatır. Şeytan, evveli, âbidi aldatır. Şeytanın insanın yanına yaklaşamaması için çare, abdesti gezmektir. Devamlı abdesti gezim 1- Zikrullah'a müdavim olun. Zikrullah da kaledir, şeytan size tesir ödemez. Kur'an'ın yerine sarılın, o da bir kaledir. Allah sızır bu diyarlarda, Şeytanın şerrinde, hepsi şerrinde, düşmanın şerrinde, münafili şerrinde, zalimin, fasadın, has, hasetçinin şerrinde konuşun. Her bir bir işi var, gücü var, amacı var, gayesi var, doktorası var, önerin, bilimler, bir bilimsel çalışması var. Çalışmaların yardımcı olsun. Sevdiği olarak yaşamayı nasip eylesin. ümmet de, faydalı elemanlar olması nasip eylesin. Yine dili, cevaliyle, cümleleri müşerif eylesin. Bir Hürmet'e bir muhabbetlerimiz baba, Bir Hürmet'e Esma, Bir Hürmet'e Güzda, Bir Hürmet'e Esra'lı Kuyrat'ı Fatih'e 11.39 saat. Yani ben bu saatleri çok geç görmüyorum. 11.39 Çok geç geçti ilk isemde. Çünkü Newcastle'daydık. İngiltere'de biraz önce, o biraz kuzeyde, evet. namaz 11'de oluyor. Namazı tabii bilmem ne de derdini yarattı diye çok şey oluyordu. Ön evet, birinde, böyle kuzeylerde biraz şey oluyordu. Kadarlardır, böyle mikrolazın, ısırtlık alıyor musun? Sıvayet olsun. Hepsi lazım. Tanışmıyor. Tanışmıyor. Tanışmıyor. Tamam. Fatih, ben bunu tanıyorum. Zaten, evet, Az kendini tanıt bakalım. Islamış, Şimdi, Jerome, de hemen hesabını açıştı. 3450. Arkadaşlar ben de veriyor. Hadi. Evet, e mikrofonu Mikrofon şey, <gülüyor> <gülüyor> <ülüyorBRUNO> evet. Mikrofon verin. mikrofonu da gelmedi. Bağlantı Benim adım Fatih. Hepici bu Babamın adı Mehmet. Uh, babam payita mühendisi. Ben elektrik doktoraya başladım. Şu anda pozitivdeyim. AptoKeyi'ye beraber kalıyorum. AptoKeyi'de? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Adam vardı ya. Ne yapıyor? Açıkladı mı? Adam vardı ya. Bugün 75 yaş mıydı? Evet. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğinden mezun oldum. İnşallah burada master ve doktora yapacağım. Şu anda Urban Akış Şampiyonu Din kursu geldi. Allah aşkına, ne Başka? Başka? Sade? Ay Allah ve hayretlerin her türlü hayallerin saidesi, meleklere, muratlara, başleyeceğiz. İndirgendiğimiz bir yer Evet. <gülüyor> şey yoktu, yoktu, ben de yine ne şey senden razı Sorular sormak, cevaplar da önce verelim ki çözümümüz yerde gelmiş olsun. Bir arkadaşımız diyor ki ben solan bir türlü sağ elimi kullanmak, kullanmaya alışamadım. Sol edeyim, yemek yemek konusundaki görüş dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediniz, birisi önünde sol eliyle yemek yiyordu. Ondaki sağ eliyle yedi. Peygamber Efendisi, o da yiyemiyor. Ama e, o hoşuna gitmedi Mega Meramet Serbest Arjösesen. Benim küçük kardeşim küçükken masadan düşmüştü. Ondan sonra şöyle biz bunlarla başlamıştı. Fakat e, hem sağda hem topu kullanmaya alıştı. Yani Peygamber Meramet Serbest Arjösesen emeğimizin şeyle dayanarak, o <gülüyor> amcisiyle dayanarak sağ elde yeme gayret etmesi uygun olur. Buna rağmen başarabiliyorsa ki başarır, biz mesela sağ elimizde yiyoruz sol elimizde de bazı şeyleri zorlasak yapabiliriz yani. Çok ustaca yapamazsak da yapabiliriz. Ve ne de derseniz Allah Aleyhisselam Efendimiz'i için, e sağ elimizde yeme, böyret etsin. Gerçek psikologlar şey diyorlar, yani bir insan solak değilken sağ elini kullanmaya zorlanması, psikolojik okumdan ona zarar verir, böyle psikolojiler ben bunu doğru görmüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in hatırı için insanları, yani, bunun hatırı için yapacak deyince, belki faydası olur, inanç gibi güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız sormuş ki, Güneydoğu gezilerimizdeki intibalarını da dayanarak, raka e vesaire zorunları nasıl çözülebileceğini söylerken bir şey yazmıştı. Bu otel kalitlerimiz İslam dininde mümin olarak insanların görüntülen e önemi yok ırkından dolayı kınanması yoktur. Siyah, siyahlığından, beyazlığından dolayı rengi, üstün ırk diye bir şey olmadığı gibi efendim kınanma diye bir şey de yoktur. Irkı ee, e, esas olan görüşlere İslam'da kavmiyet denilir. Kabilecilik denilir. Mesela o zaman tabii Arap biliyorlardı herkes kendisinde yalnız şu kabile bu kabile deniliyordu. Ee, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İzhan-ı Nazarı ya nazarı, nazar kare mutarı ya mutarı, hatta zırh sahne. Yani nazar kabilesi mensupları ey nazar dersin. Öteki kabilenin mensupları ey mutar derse Yani kendi tarafını üstü görse, o zaman kıyametin kopasını bekleyin diyor. Bizde böyle bir şey yok. Bizim yihalimizin arasında. Ürk kardeşlerimiz vardı, Şerkez kardeşlerimiz vardı, Arnavut kardeşlerimiz vardı, Boşnak kardeşlerimiz vardı, Çecer kardeşlerimiz vardı, efendim çok ekstrem uzun şeyler söyleyeyim, Rum kardeşlerimiz vardı, Rum, Yunanlı, Avustralya'da bizim imanımız oldu, efendim, <gülüyor> o tebrik kardeşlerimiz vardı, biz hepsini seviyoruz, onlar da biz seviyorlar. sevdiklerimiz için zaten imanımız oldu, e, şeyde e, buradaki konferansta Şüreli Faruk söyledi e, e, bir güçlendirme, demeli bir demeli birleşme dedi. Yani grup grup bölün başlamak, ben demlerinizin bir oyunudur. Azıcık kendileri grup grup birleşiyorlar. Yani burası anette birleşim geldi. Efendim İngiltere Üniversitesi Kıymış'ta Avustralya yine e, yedi devletlerden meydana gelmiş bir e, federasyon vesaire. Almanya zaten Alman federasyonudur, birliğidir. Yani federal Almanya'yı diyoruz biliyorsunuz. Onlar birlik yapıyorlar. Hatta düşman oldukları gruplarla birleşiyorlar mesela. İkinci Cihaz Harbi, Harbi'de şeyle çarpıştılar, Fransızları Yentiler, Fransızlar, Türkler, Fransa'ya sahip oldular hemen. Evet. Ama şimdi onunla işbirliği yapıyorlar. Çünkü akımların birlik ve beraber olmaya gerektiriyor. O bakımdan e, bu iki için, yani içindeki esin köft köft olduğunu düşünüp de ayrıldık isleren bir insan isler bir şey düşünmüyor. Başka bir yerden onu düşünmüşse bazen şey isler bir kafa taşımıyor demektir. Tabii bunları. Göstermemiz lazım ve yanlış olan şeyi de ortaya koyup duramamız lazım. Doğruyu da göstermemiz lazım. Bak Peygamber Efendimizi en sevdiği sarfeden birisi Arap olmayan Selman Farisi'dir. İşte Falacı Bilal Nehaşiyidir Peygamber Efendimiz. Evet. Çok sevdiği bir insan ama Bilal'di. Ameşiyi, Ameşiyi sandım. Bunlar olabilir. Biz Müslüman kardeşlerimiz dilimle beraberlik içinde asırlarca yaşamışız. Hatta öyleler vardır. Türkler de Türklerin bir boyudur diye ama Yunanlıların şeyleri Türklerin bir boyu değildir. İngilizler bir boyu değildir. Yani başka e, başkadan bile olsalar Müslüman olduktan sonra bir de kardeş oluyorlar. Amerikalı bile olsa Müslüman olduktan sonra kardeş oluyorlar. Binaenaleyh biz İslam'ın ana çizmesine, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıldığımız zaman ve onu telkin ettiğimiz zaman ve ona göre hareket ettiğimiz zaman inşallah bu sorunlara ee, halkımız zaten benimselmiyor, bir takım ekstrem uçlar, uçları benimseliyor. Bir de bu işe sol başladı. PKK e, Partiye e, Kertarar-ı Kürdüya Kürdistan'a demektir. Yani Kürdüsen Kürdüsen İşçi Partisi olarak başladı. E, sol bir parti olarak başladı, sol traksiyonu olarak devam etti. Bir şey yapıyor. Yani Biz bu meseleleri ee, Tabii bir sol görüş e, mantığıyla, diyalektik bataryalizm mesefesine çözülmesini zaten hiçbir yerde doğru görmüyoruz. Yani bizim, bizim inancımıza sırtımı savunduğumuz ve onun şey yaptığımız zaman, e, bunlar çözülebilir. Kürt kardeşlerimizin içinde gerçekten kendi öz kardeşim gibi sevdiğim, onda biz beni sevdiğini bildiğim kardeşlerimiz var. Biz ondan daha rahatsız olmuyoruz ama bizden bu bizim muhabbetimizle sonradan gölge düşmüştür. Bu oyunun sonunda Türkistan bir şey kazanmıştır. Yine orasını söyleyeyim. Bu oyunun sonunda arada bir Ermenistan kurmak istiyorlar. Kürtlere onlar da düşmanlar. Çünkü geçtiğimiz devrede aralarında tarihte maceralar var. Ama şu anda Türklere karşı Kürtleri kullanıp ondan sonra oralara iki devlet görünüyor. Bir Yahudiler Fırat'a kadar ...ve bizim diye, Güneydoğu Anadolu'yu içine alan bir mıntıkayı elde etmek için bu işi kışkırtıyor. İki, Avrupa devletleri, yani Amerika'dan destekli Ermeniler Batı çilemesini ve Güneydoğu'yu alıp... ...Mata'ya, Adana'ya kadar sarkıp Akya'ya çıkmak için bir plan ve harita yapmış durumda. Bunun için çalışıyor. Bu ikisi e, Kürtlerin bir ara merhade olarak kullanmak istiyor. Yani bunlar biraz şey da çarpışsınlar, düşününün. Masası da nasıl masasınlar. Allah'a veririz, Allah'a ben diye düşünüyorlar. Bu için sonra bu oyunlara gidip gelmememiz lazım. Çözümlenmesi için İslam'ın çok kuvvetli şekilde o güzel iman esasları anlatılırsa sanıyorum şeyler yola gidecek. Bizim Türkiye'de şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü İkincisi vatandaş, ikinci sınıf vatandaş mahallesinin görünmesi diye bir durum bahis konusu değildir. Türklerin ikinci sınıf vatandaş e, olarak görünmesi de bahis konusu değildir. Ama Müslümanların ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi bahis konusu Yani Türk olsun, Türk olsun, Müslümansa orlanıyor, dışlanıyor. Efendim e, Batıcıysa, devrimazsa vesaireyse o zaman e, destekleniyor. Burada bir oyun var. En çok mağdur olan Müslümanlardır. Biz bunun şu şeyini de herhalde iyi anlarsak, buna karşı tezmir alıp ne çalışırsak bu da şöyle çözümlenebilir. Çözümlemek istemeyen insanların da tesirini izole edebiliriz. İşini şey bununla durmak edirebiliriz. Başka bir kağıtta geçiyorum. Bizim buraya gelen arkadaşların dışında birçok ihvanımız var. Yani şu kampa katılmayan Amerika'dan çok ihvanımız var. Teknemize bağlı insanlar var. Yani size bağlı olan kardeşlerimiz. Bakın, arkadaşlar bazı şahsi meseleler veya çok büyük başka sorunlar var, onların hepsi dışlanıyor. Yüzük meselelerden dolayı, cemaatten çiftli deniliyor. Onlara karşı tavır alınıyor. En mümkünse buradaki sorunlar arkadaşları uyarabilir miyizdir? Zaten bu kadar uyarı mahiyetinde, yani böyle bir şey olmasın diye bir tekliktir. Tabi burada yine aynı şeyi söylüyorum. İnsanlar arasında da ihtilaf bitmesin. İki niyetli insanlar arasında da ihtilaf biliyorsun fıkıh mezhebleri var. İmam-ı Azam iyi bir insan. İmam Muhammed, İmam-ı Azam'ın talebesi iyi bir insan. İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın talebesi iyi bir insan. Ama fıkıhta görüşleri farklı olabiliyor. İmam Ebu Yusuf şöyle diyor. E <gülüyor> diyor, İmam Ebu Azam böyle diyor, İmam-ı Azam böyle diyor. Bu mezhebin içindeki ihtilaf. Bir de İmam Şafi'yi iyi bir insan İmam Ebu Halife gibi Düşünmüyor, başka şeyler söylüyor. Fakat Allah da geldiği zaman orada tabii biliyorsunuz İmam Azam Hazretlerinin cübesi var, camisi var. Orada Hanefi usulde göre davastır. İbn Sina tabii ya yaşlar bir cari İmam Şah, Sen Şah'ın bir yere bu büyük üstadın yanında, Kâbe'nin yanı başında, camisinde, eren onun bu görüşüne, bu da hareket etmiyor. Gene de bu kutup, etik görüşleri şey yapmay, edep var gördük. Ona saygıdan böyle yapıyoruz. Saygı birbirini sevim ama fikir farklı. Şu ana esasa geliyoruz. Fikir farkı insanların sevgisini izale etmemeli. Yok etmemeli. Başka düşünebilen insan, farklı düşünebilen. Bu farklı düşünce Konuşmalarla izare edilebilir veya izare edilemeyebilir. Mesela Şafiiler ve Hanebiler yok edilememiştir tarih boyunca. Hakebiler ve yok edilememiştir. Yani hepsi haktır, gerçektir diyoruz. İdare ediyoruz böyle ama yok edilememiş çünkü. Yani bunları çözümlemek için şey yapılmış mesela bizim medreselerimizde okutulduktan sonra bütün dersler en yüksek sınıfta, en yüksek seviyede hilafiyat derslere okutulmuştur. Filah fiyat destekle demek, meslekler arasındaki ihtilaflarla kim haklı bunu nasıl birleştirebiliriz konusudur bu. Çok yüksek bir konusu var. Bunlar oldukmuşlar bizim biler. Efendim nerelerde tam birleşebiliriz, nerelerde birleşebiliriz, onun dediğini nedir, bunun deliliği nedir? Bunları Hı. incelemişler ama düştü diyebilirler, sevmişler, neyse sünnet demişler. Yani kötü bir niyeti yoksa, çok aşırı bir yanlış bir yoksa boş vermişlerdir. Evet. Bizim de kendi aramızdaki inan arasıdaki görüş farklıları, kuvvetli şeylerden olur, üstün farkından olur, hareketi nasıl yapacağımızla dair düşünce farklıları olur, metot farklıları olabilir. Bunlar olabilir e, de böyle, ama istişare ile yani denir demek, konuşularak evet şura usulü ile çözülmemeye de çalışılabilir. Temelim. ama ihtilaf çözümlenmese bile kardeşliği devam ettirmek lazım. Çünkü netice itibariyle büyük bir şey değildir. El-Hakitlar bizi Allah'ın varlığına bildiğince yanıyoruz. Zülüm yapmamaya, adaletle hareket etmeye, kafir, güçlülük olmamaya, ümince yaşamaya gönül vermişiz. Bu ana ortak noktalar çok fazlayken, kımacık tepecil, küçük noktalardan ihtilafı büyütmemelidir dargınlığı izahe edecek ilk adım atarsa en büyük cevabı o alır. Kim dostluk için elbiyi ilk uzatırsa en büyük cevabı o alır. Kim dargınlığa devam ederse, İslam'dan üç günden fazla dargınlık olmadığından rebal onun üzerine kalır. Kim barışmayı reddederse, evet, sorumluluk onun üzerinde kalır diyor dinimiz. Amerika'nın uzak bir yerde bu kadar çeşitli programların olduğu bir yerde Netarlarımızdaki problemleri hoş görün, hoş görün ile halletmeye çalışır. Kardeşinizi unutmayın çünkü kardeşin çok büyük sevabı vardır. İnşallah bilenlik konuşmalarda onu anlatmak isterim. Ee, i̇nsan ibadet yapıyor, sevap kazanmak için. Sevap kazanmanın en güzel yollarından birisi kardeş olmaktır, dost olmaktır. Tarikatın varlığından bir sebebi de bu zaten. O sevapları edebilmen için. İhvan olmak, kubuvvet, kardeşlik yapmaktır. Onun için, <gülüyor> o sevapları elde etmek için İhtilafları örtmeye ve sabretmeye ve ses çıkartmamaya alışalım. İhtilafı kendi cihetimizden çözücü bir tavır takılmaya dikkat edelim. Tevbu Abdirrahman Es-Sülevi ismi çok büyük bir alim var. Sofi aynı zamanda şey Diyor ki, Kitab-ı Sohbe isimli eserinde Arkadaşlık tabiri sırki eserinde bir arkadaşın bir kusur görürsen ona 70 tane mazeret düşün kendi kapanda hayal edin herhalde onu şu mazeretten dolayı yapmıştır bu mazeretten dolayı yapmıştır şu mazeretten dolayı yapmıştır diye 70 tane mazeret hayal edin hayal edin düşün tasavvur edin eğer bunlar hala arkadaşını sevmiyorsan hala affedemiyorsan o zaman kendini suçla şöyle suçla. Bak bu adam sana 70 tane özür söyledi hala kabul etmiyorsun ama inatcasın de kendine diyor ne bir şeydir herhalde ee, birçok kimse içindeki ihtilafı türkündü veya soğukluğu gizlemek için özel çalışma yapmıştık mesela İvan Gazalı adına diyor ki bir Müslüman öteki Müslümana bir türlü fazla ısıtmıyormuş, kızmıyormuş sevmiyormuş onu yani niye namus sevmiyor? İslam'da böyle sevmek yok. O şansın evine gitmiş. Kapıyı çalmış. Başını eşeğe koymuş. Demiş ki şu ayaklarına, çıplak ayaklarına benim şu yanağıma bastı. Hayır o da demiş. Nereden icap ettin bu böyle? Yok demiş. Mıtlaka basacaksın. Olmaz demiş. Ayak kirli bir uzun. Yürüyor insan. Yanak da temiz bir uzun. Uçun aklı verebilirim. İpiyor ve seyahat vermez. Yoksa bir şey de şey yapacaksın. Ayarı bastırmış yanağına. Ondan sonra içindeki tırgızlık geçmiş diyor. Yani tevazu, yani kendisinin kirliliğinin kırılmasını o tarafta sağlamış dediliyor. E, tabii ihtilafların çözümlenmesinde haker tayinlik konusuru vardır. Kendi arasında tabi Sabim Kasır korun, Yüksek Merit Meclis korun, Adalet Konusuru korun, Yüksek Adalet Divası korun. İhtilafınız varsa akıl başında şöyle bir görülmüş, evli var, kuşun, çocukluğum, ağabeylerden olsun bunlar ve okulduğu bilen insanlar olsun. Meseleyi sorun. Onun hükmüne razı olsun. Bitti, biter biz işin. Son iki kağıttan bir tanesi Kur'an-ı Kerim kasetleri var, onları dinlemeyi seviyorum. Açık anki şartlarında dinlemek lazım. Mesela yemek yaparken yani bir şeyle meşgul olurken Kur'an-ı Kerim'i dinlemek lazım. Evet, oturup da dinlemek mümkün olmadığı zaman bir şeyle meşgul iken dinlemek Öğretici olduğunda, evetim, yani panel olduğunda cayidir. Yemek yapman gerekirsin, evetim. Elbette zamanı değerlendirmiyorsun. Ama kular serbesttir, kepi açarsın, kulağın kepi dinlersen bir taraftan bilgilerini tazelemiş, havuzları duvetlerde pişmiş olursun, böyle bir şey olur. O zaman bilde gider yapar. Ama istiyorsun, kulağın kepi dinlersin. Çok fazla olur. Dinler şeyine karsın kaseti, Kulağına kulaklığı, Kulağına kulaklığı, Kulağına yaparken, Kulağına kulaklığı yaparken dinlerken, yani Kulağına olabilir. Ama, bir şey olmaz, yaptığın iş Kuran-ı şerefine uygun düşmezse olmaz. Yüz numara olmaz, kafanda olmaz. Veyahut günahlı bir yerde, günah üzere bir yerde olmaz yani. Buradaki vizetine çevirip öpersek düşmesi lazım. Burada devletin zorunlu sigorta kadrulları var. Siz daha başta bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Zorunlu sigorta kadrulları burada ve siz Türkiye'de uyabilirsiniz. Türkiye'de de zorunlu olduğu için uyabilirsiniz. Ama burada çok rahat uyarsınız. Çok daha rahat uyarsınız. Çünkü Müslümanları vize vererek, kendi ülkesine girmeye müsaade etmiş olan bir ülke, anlaşmalı ülke demektir Müslümanlarla. Anlaşmalı olan bir ülkede bir Müslüman, o ülkenin kendi kanunlarına göre sağlamış olan bütün avantajlardan çekilmeden istifade eder. Avantajlardan istifade eder, kredileri alır, hatta böyle bir yerde Müslümanla gayrimusulman arasında bir faiz işlemi olacak, devlet bu faiz işleminin meşhur tanıdığında Müslüman o faiz gelirinden de istifade edebilir, onu da alabilir. Bu hususta hadis Şerif vardır. Çünkü onların kendi kanatlarına göre yönel hızasıyla oluyor bu iş. Bilaenelik Müslüman bu işleri yapabilir. Sigorta alabilirsiniz, sigortadan para alabilirsiniz, kaza oldu vesaire olduğu zaman istifade edebilirsiniz. Bunlar bu soruların cevapladır. Ee, gelelim bu kampın yapılmış olmasına. Ee, bu kampı temenni ederdim ki arkadaşlarımın tek tek fikirleri dinleyen, akşam tanıştığınız gibi kamp altındaki görüşlerini soralım, bir hareket olsun, bunu temenni ederdim. Belki arkadaşlarımız yapmıştır, belki özel müşteriler yapmışsınızdır. Fakat genel bir değerlendirme olarak ben şunu söyleyebilirim, bu çeşit kamplar bizim şeylerimizdir birçok müzdelerde yaptığımız eğitim toplantılarıdır. Avustralya'da sanıyorum 13-15 isim ikilerini yaptı bu toplantıları. İsveç'te üçüncüsünü yaptı. İngiltere'de efendim, ikincisini yapmışlar, beni çağırdılar arkadaşlar. Almanya'da mütahit defalar yaptı. Türkiye'de çok yaptı, Türkiye'dekilerin sayısını hatırlayamıyorum. Ve buralara hanımlarımızı ve çocuklarımızı da çağırdı. Hanımlarımız ve çocuklarımızı ve kendimizi dinlendirecek organizasyonlar yaptık, hep dinlendik ve sonucunda da hem eğitim yönünden, hem dostluk yönünden, hem de bir takım işleri beraber yapmak yönünden çok mesafeler kaldı. Biz bunları hani bizim teklemizin buluşu olarak görüyoruz. Sonra başkaları beğenip, duyup bile yürüp yaptılar sadece, yani fakattektirdi, buluş hakkı itiraferatta bizimdir. Pandem evet, hakkı bizimdir. Biz böylece hem kadınlarımızı yetiştirmeyi düşünüyoruz, hem kendimizi eğitmeyi düşünüyoruz, hem çocuklarımızı efendim, rahat ettirmeyi, yetiştirmeyi düşünüyoruz ve oluyor bu toplantılarda bunların hepsi. E, Gelenlerlerden ayrılıyorlar. Sosyal bir faaliyet oluyor. Müslüman aileler arasındaki işbirliği, alışma gelişiyor. Efendim, birçok şeyleri öğrenmiş oluyorlar. Bu da hepsi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 Grup halinde yapılan çalışmalar çok daha etkili oluyor ve çok az zahmetli oluyor. Yani kişiye az zahmet yüklüyor ama verim çok fazla oluyor. Binaenaleyh siz de burada gördünüz işte bir kısım arkadaşınız bunlar, gelenler. Daha gelmeyen bir sürü arkadaşınız var. Yani bir grupsunuz. Bu grubun avantajınızı, efendim, görmek ve bunları kullanmak e, lazım diyecek. Grup avantajları yüksek avantajlardır. Biz Türkiye'de büyük bir grup olmadı, avantajlarını yakaladık ve bunların faydasını görmekteyiz. İşte size geçtiğimiz günlerde anlattığım gibi üç tane çok şubeli vakıfımız var. Yani bir şeyde küçücük bir vakıf olmak başka, Anadolu'ya yaygın bütün şubeleri olan büyük vakıflar olmak başka denedik. Yani birisi küçük bir site devleti, öyde güzel bir imparatorluk gibi bir şey aralarında çok büyük bir fark var. Acım itibaren birçok bakımlarımız var, derneklerimiz var, kadın dernekleri var ve şeylerimiz var.